Merhabalar. Güzel bir hafta bitti. Açık Radyoda dinleyici destek projesine destek verdiğiniz için e, bütün Açık Radyo dinleyicilerine çok teşekkür ederiz. E, bugün çok değerli bir konum var. Gazeteci Emin Çapa. Kendisi bize ekonomiyi ve bilimi sevdiren kişidir. Ben öyle tabir ediyorum, tabir anlatmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü ekonomi gibi sıkıcı bir konuyu <gülüyor> bu kadar güzel bir şekilde, özetle anlatabildiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bugün biraz veganın ekonomik boyutundan ve dilim vegan festivalinden konuşacağız. Hoş geldiniz yeniden. Biz uzunca sohbet ettik tabii <gülüyor> programdan önce. Merhaba herkese tekrardan merhabalar şimdi tabi ekonomi siyasi gelişmelerden ve birçok olaydan etkilenen bir durum bizde Türkiye'de çok önemli olaylar da gelişiyor yani iyi şeyler de oluyor sadece kötü şeyler olmuyor <gülüyor> bu genel görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de ekonomi ee, anlamında şimdi bir kere tabi şunu söylememiz lazım öncelikle ee, ekonomi siyasetten etkilenmiyor. Aslında tersi geçerli. Biz biraz son yıllarda buna kapıldık. Siyaset aslında ekonomiden etkilenir. Ee, ekonomi hemen her şeyi belirler. Ee, sizin... E, siyasette yapacağınız her şey ekonomideki duruma bağlıdır. E, ne bileyim emeklilere maaş verebilecek misiniz? Öğretmen atanamayan öğretmenlere atayabilecek misiniz? bunları ekonomik durumunuzla alakalı. E, çalışanlara ne kadar para vereceksiniz? Bunlar hep ekonomik durumunuzla alakalı. Karşılıklı olarak bir etkileşim var ama ekonomi üst yapıyı belirler. Siyaset biçiminizi belirler. Siyaset başka bir şeydir. Siyaset Kaynakları kime aktaracağınıza karar verme yeridir yani zengin dostumu mu olacaksınız fakir dostumu mu olacaksınız İşte efendim üreticiden yana mı olacaksınız ticaretten yana mı ithalattan yana mı olacaksınız içeride üretim siyaset buna karar verme yeridir sağ sol dediğimiz şeyin temelinde de aslında bu yatar kime ...aktaracaksınız e, parayı, kimin yolunu açacaksınız? Bunlar da ekonomi biliminin e, içerisinde onlarca yüzlerce yıldır konuşulan, tartışılan e, şeylerdir. Şu anda Türkiye'de ekonomi tarafında e, zaten herkes herhalde görüyor ve yaşıyor. E, şu evet. çok önemli bir şey, biz yaraya pansuman yapıyoruz... Yani yaranın gerçek sorunlarımızı yaraya yol açan gerçek nedenleri, hani tıpta nedeni ortadan kaldırdınız ya, sadece yarayı düzeltemeyiz, yeniden yara çıkacak yoksa, vücut evet. onu yeniden öğretecek. Ee, biz şu anda pansuman yapıyoruz, sadece pansuman yapıyoruz, aspirin tedavisi yapıyoruz, ciddi ve gerçek anlamda yapısal reformlar yapmamız. Gerektiği halde bunu yıllardır öteliyoruz. Bu yüzden de sürekli olarak destek programları açıklıyoruz. İşte kredi garanti fonu gibi fonlarla. 10 evet, yıldır e, hep böyle bir canlandırılmaya çalışılıyor. Ekonomiyi gelecek, gelecek tahmin edilen bir şey değildir. Gelecek inşa edilen bir şeydir. Ekonomi gibi. Evet. Geleceği inşa etmek, geleceğin nasıl bir gelecek olmasını istediğimize karar verme... Ve onun içerisinden de neler yapmamız gerektiği, elimizdeki seçenekler ne ona bakmadır. Yoksa herkes yüzde yirmi büyüyebilir bir yıl. Herkes e, bir yıl çok güzel zamlar alabilir örneğin. Çok güzel e, şeyler yapabilir. Ama beş yıl, on yıl ya da Çin gibi yirmi yıl, otuz yıl, gerekiyor. evet, 30 yıl, yirmi yıl sürekli yüksek. Olabilir mi sürekli olarak sürdürülebilir mi asıl mesele e, ekonomi tarafında budur e, yani veganlık konuşacağız birazdan orada da budur evet. tarım konuşacağız o da budur bir tarladan Turizm bir sene iyi ürün a, evet bir kere alırsınız ama sürekli aynı kalitede ve aynı seviyede e, ürün alabilir misiniz? Bütün mesele e, temelinde e, budur. Şu anda Türkiye'de hani bunu konuşmayacağız çok ayrıntıya girmeyeceğim ama şu anda Türkiye'de biz e, ekon, gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz pansuman tedavisi yapıyoruz. Ben de şöyle diyorum e, bataklık var sivrisinekler var biz tuvalet kağıdı satıyoruz. Yani önemli olan o e, bataklığı kurutmak. E, şimdi tabii ekonomiden bahsederken çok önemli bir e, kaynaktan. Yani turizmden bahsedeceğiz aslında bugün. Tabii pek çok kolu var. Daha demin bahsettiğimiz şeyler de bu arada analitik düşünmeyle yapılabilir sadece. Bilimsel bakmayla, bilimsel bakış açılarıyla gerçekleştirilebilecek bir şey. Yani eğitimde 20 yıl sonra ne olacağını bilmiyorsak demek ki o ülkede analitik düşünen kişiler bu, işin ehli, bu işi yürütmüyor demektir. Şimdi ben birazcık turizmle ilgili verilere baktım. Ee, Peki iç açıcı değil ama 10 e, yıl öncesine kıyasla yabancı yatırımcı e, yarı yarıya düşmüş otellerdeki doluluk oranı turizmden gelen gelir işte e, Avrupa özellikle bize e, çok fazla ilgi gösteren Avrupa ülkeleri ve işte Rusya ile ki bir krizimiz oldu biliyorsunuz e, Rus e, krizinden sonra mesela Türk Hava yolları 198 uçağın 30'unu kışın hiç kullanmadı ...17 dış 5 iç hat e, uçuş e, noktası iptal edildi. Şimdi e, bunlar tabii ki de turizm... ...bu sizin bu arada e, verilerinizden aldığım bir şey. E, şaşırdınız böyle bakınca. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz bu arada. Yani bunlar pek hiç, hiç, hiç görünmüyor ama bir yandan da iyi şeyler de oluyor Biz konuşurken siz de program programdan önce iyi niyetli olalım Güzel şeyler de oluyor ve gerçekten güzel şeyler de oluyor Mesela Didim Megan Festivali Türkiye'de bir ilk ve geçen yıldan sonra ben bir hafta önce Didim'deydim Orada işte Didim Turizm Birliği var Dedim ki festivalden sonra ne değişti Didim'de? Dediler ki Apollon Tapınağı'nın ziyaretçi sayısı 3 kat artmış. Ee, otellerdeki doluluk oranı gözle görülür bir şekilde artmış. Ve özellikle kadın yatırımcıların e, bu iş gücüne katılması olayı daha bir canlanmış. E, ve onlar da çok memnun durumdan ajans presinin verilerine göre de e, reklam yani haberlerle e, reklam eş değeri 1 milyon dolar. ...seviyesindeymiş. Ve bunlar çok as aslında yüz güldüren şeyler. <gülüyor> Sizin de yüzünüz bayağı bir bunları duyunca <gülüyor> güldü. Ee, bunlar çok güzel ve ileride de çok güzel şeyler olacak. Siz bu festivalin e, turizme, Türkiye turizmine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ekosistemden bahsettik mesela. O, o ekosistemin bir parçası olacak bu festival dedik. Çünkü bir, e, bir şeyler satıp... E, Sadece satmayla kalmayacak orada insan ya orada aslında satış falan da yapmak amaçlı bir değer üretmek bu festivali nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomi bazında? Şimdi önce bir şey söyleyeyim turizm genel olarak turizm e, konusunda bir şey söyleyeyim turizmi neden destekleriz ya da neden turizm bir ülke turizme önem verir buna sadece siz... Parasal olarak baktığınız zaman bir şeydir ama aynı zamanda ülkenize gelen misafirlerin uzun vadede sizin ülkenize dönük duygu ve düşüncelerini hesaba kattığınızda yani daha büyük bir değeri yaratma olarak baktığınızda başka bir şeydir. İkinci bir şey daha vardır sadece parasal olarak baktığınızda da bakacağınız şey şudur kişi başına ne kadar para harcıyorlar. Türkiye'ye gelen turist sayısı toparlanmaya başladı. Hatta bu yıl rekor kırılabilir deniyor Rusya yüzünden. Avrupa'dan biraz daha az olacak. Ama TL'nin değer kaybı ama burada faktör. Evet. TL değer kaybettiği için Türkiye ucuz bir. Halbuki bizim yapmamız gereken şey turizmin bize bir değer yaratması genel anlamda değer yaratması bir kere bunu koymamız lazım orada da şunu yapmamız lazım bir çeşitleme yapmamız lazım sadece turizmden bahsediyorum vegan e, olayından ya da vejetaryen olayından bahsetmiyorum bu çeşitlemenin içerisinde de hedef kitlelerimiz kimler gurme turizmi diye bir şey var evet Hı. Çünkü çok değerli bir şey, sağlık turizmi diye bir şey var. Türkiye son yıllarda yükseliyor burada. Mesela İngilizler bu yıl Türkiye'ye çok gidiyor. Neden? Sterlini euroya karşı çok değer kaybetti, ama TL'ye karşı inanılmaz rekorlar kırıyor e, sterlin. E, o zaman Türkiye ucuz bir ülke oldu İngilizler için. İngilizler, e, bu biz bizim sevineceğimiz bir şey değil. Aynı daha çok turistten daha az para kazanıyoruz ya da daha çok turistten aynı parayı kazanıyoruz. Bu bizim sevineceğimiz bir şey değil. Orada da yeniden yapılan. Bunlar mümkün bu arada. Bunlar için hani dahi olmaya gerek yok. Bunlar için neler yapılması gerektiği de belli. Aslında temelde herkes de bunları biliyor. Ee, bunun devamlılığı önemli o politikaların. Didem'e gelirsek. Şimdi vegan vejeteryan olma durumunda. Ben vejeteryanım. Veganlığa çok yakınım. Ama e, vegan değilim. E, vejeteryanım. E, önce şunu söyleyeyim. Veganlık ya da vejeteryanlık bir ticari bir olay değildir. Biz Didim'e destek verirken e, bu sene İstanbul'da da Haziran ayında uluslararası çok büyük çapta bir festival yapılacak yerde e, Herkesi bekleriz. Tarihi de söyleyeyim 23-24 Haziran'da. Onu da düşünürken biz şunu yapmak istemiyoruz. Ticari bir olay olsun. Herkes de para kazansın. Hayır. Biz şunu anlatmak istiyoruz. Bu bir Ekosistem bunun arkasında bir düşünce var biz sevmediğimiz için ya da sağlığımıza zarar verdiği için et yemiyor ya da hayvan hayır biz yaşama karşı bir duruş taşıyoruz bunu birazdan konuşacağız herhalde onun için vegan ya da vejeteryanız öbür taraftan dedimin kendisine gelirsek bunu böyle tepeden bakarak Aa, siz böyle yapın Aa, siz şöyle yapın dediğiniz anda insanlarda bir tepki oluşuyor. Doğal ve haklı bir tepki. Her konuda da. Hiç kimse bana akıl verilmesini istemem ben. Evet. Bana Hayır, beraber yaşama kültürü meselesi. Beraber değerler yaratma, yaratma kültürü. kültürü. Ee, burada da şu çok önemli bir şey. Yörenin bundan bir değer kazanıyor olması anlamlı. Didim'de biz şunu gördük. O yöredeki insanlar yüzlerce yıldır, belki de binlerce yıldır... Yoranlılardan, takım... hatta ben yoranlılardan birkaç kişiyle de tanıştım geçen. İnanılmaz güzel şeyler anlatıyorlar. Ha, şimdi ben o köye geçen sene onlarla çok bir araya geldim. Evlere misafir oldum ve inanılmaz Muazzam yemekler desekli. yedim. Bir gelincik <gülüyor> kökü kavurması yedim. Yani ağzım sulanıyor şu anda. Gider gitmez <gülüyor> onu tekrar yiyeceğim. E, şu... Onlar yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bir takım şeyler yapıyorlar bu topraklarda. O değerlerin önünün de açılması lazım. Yani onların e, gidilip Aa sizin bu yaptığınız vegan, sizin bu yaptığınız vejeteryan aslında dememiz ve onların kaybolmamasını sağlamamız lazım. Türkiye'yi evet. yemekte iki şey esir Facebook'u hiç katmıyorum. Facebook bütün dünyanın derdi, Türkiye'nin de derdi. Yaşamla e, bunun dayatmaları var. Hızlı yaşamın getirmeleri var. Sorumsuz olmanın insanların sorumsuz olmasının şeyleri var falan falan. O ayrı. Ama Türkiye Türk mutfağını iki şeye silah aldı. Bunlardan biri lahmacun. Bunlardan biri kebap. Şimdi her seyircilerimiz şöyle düşünüyor olabilir. Sen e, vejetaryansın ya da işte sizin için vegansınız. Ondan böyle. Hayır ondan demiyorum. Evlerde yapılan yemeklerin... ...yok olmaya başladığına dikkatinizi çekelim. Kesinlikle. Güneydoğu'ya gidin, Antep'e gidin. Antep deyince aklınıza ne gelir? Kebap gelir. Urfa'ya denince aklınıza ge kebap gelir. Şimdi arkadaşlar... ...Adana'da, Urfa'da ve Antep'te bir ev yemekleri var. Sizin o kebaplarınız onların yanında hiçbir şey. Evet. Bir lezzetli ve bunların bir kısmı da... ...özellikle bakliyatla, hububatla yapılanlar... ...vegan ve önemli bir kısmı da vejeteryan. Zaten et kimse bulmak eskiden beri zaten bile, onların değin isimlendirmemiş şu anda. ayrıca evet. hani vegan ya da vejeteryan diye. Ama et bulmak zaten bu endüstriyel şey gelmeden önce o kadar nadide bir şeydi ki. O kadar zor bir şeydi ki tarih okuyanlar e, bilirler. Ataerkillik, anarkilik meselesinde de bu önemli bir şeydi. O yüzden e, oralardaki o değerlerin de kaybolmaması bu ekosistemin içine gelmesi lazım. Bizim ...vegan, vejeteryan ekosisteminin içine bunları dahil edebiliyoruz. O yüzden de Didim çok değerli bir şey yapıyor. Dilerim yolları da açık olur. Bundan sonra da bu devam eder. Ama halkın katılımı çok, çok önemli, önemli. Ben, bir şey. Veganlığın ötesinde bir şey olarak söylüyorum. Kesinlikle bunu. ve orada e, müthiş bir şey gördüm ben geçen hafta. kadın yani Orada işte geneli kadın olan stand açacak kişilere eğitim verdim. 183 kişi vardı... Ve o kadar tatlılardı ki İşte ben e, inan, ben bu işi yaparken Çok umutlu değildim ama bu festival sayesinde Çok umutlandım işte şu kadar kazandım Bu kadar bu işleri geliştirdim Demek ki orada bir umut Bir, bir şey de var Yani e, özellikle kadınların bu işe katılması Beni çok çok daha mutlu etti Demek ki bir umut da Aşılayan bir şey haline geldi Ve bir de Didim'in aslında e, Bu festivalin Didim'de yapılmasının Başka bir anlamı var Didim aslında tarihi ve kültürel anlamda da bu festivale ev sahipliği yapacak herhalde en doğru yerlerden birisi. Ee, hem kültürü olarak e, yemek kültürü ve yaşayış kültürü olarak canlıya insana saygısı e, anlamında düşündüğümüzde çok doğru bir yer. Ve umarım e, bu yıl çok güzel olacak ve lütfen desteğinizi esirgemeyin. Zaten Emin, Bey, za. Emin Bey zaten e, çok... Destekçi ee, tüm festivallere tüm her şeye destek olmak İnsanların istiyoruz. İnsanların bir değer yarattığı her yere gönlümüzü koymamız lazım. Bir not söylemek isterim yalnız. Oradaki insanlara biz e, vegan ve vejetaryenler genel olarak hani yani onlar sadece para kazanacak diye biz orada bir vegan festivali ya da vejetaryen festivali ki vegan e, destekliyor değiliz. Orada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Yaşamın, yaşam kutsal, yaşam değerli dediğimizde sadece insan yaşamını kastetmediğimizi, bütün yaşamlar kutsaldır ve bütün yaşamlar değerlidir'i kastettiğimizi e, o insanlara yani onlar orada para kazanırlarken bir yandan da arka planda oraya gelen geçen sene 60 binin üstünde insan geldi. O insanlar arka planda insanın dünyaya vurduğu ayak izinin insan dahili bütün canlıları tehdit eder bir noktaya geldiğini. Ayak izimizi mümkün olduğunca küçültmemiz. Yani bastığında yer sarsılsın. Hayır sarsılmasın lütfen. Sen kimsin ki yeri sarsıyorsun? Bir bunun evet. ahlaki tarafında düşünü. O insanı yani sadece Didim Köylüleri ya da Didimliler para kazansın. Bir festival olsun. Damızlık Dana Festivali'nden bahsetmiyoruz. Biz bir felsefenin. Bir düşüncenin hayata karşı Bir değerine karşı evet, Bir duruşun insanları olarak Bu yapılırken Bir yandan da bunu da düşünün Evet para kazansınlar tamam Çok ama, ama, ama en önemli noktası Bu düşünceyi de bizimle paylaşsınlar yaşamın değerli olduğunu bütün yaşamların değerli olduğunu nasıl insan haklarını savunuyorsak hayvan haklarını da savunacağımızı nasıl insanların eziyet görmemesi gerektiğini düşünüyorsak hayvanların da eziyet görmemesi gerektiğini ama burada sadece petleri yani kedi ve köpeği ki sekiz kediyle yaşayan bir insanım ben evinde ee, hepsi de biri kör biri topal hepsi sokak şeylidir bu arada ee, sadece onları kastetmiyoruz Evet, sığırları da kastediyorum. Evet, buzağıları da kastediyorum. Evet, Kızıları. koyunları da kastediyorum. Evet, tavukları da kastediyorum. Bütün yaşamları, böcekleri de kastediyorum. Evet, ben elime, koynuma alıp yılan beslemiyorum. Ki bence vahşi hayvan beslemek kadar zırva ve saçma bir şey yok. Onun ortamından koparmak kadar. Ee, dolayısıyla bütün yaşamların kutsal olduğu ve insanın kendisini yaşamın karşısında... Evrenin karşısında sorumlu hissetmesi gerektiğinin fikrini de orada bir aşılamaktan bahsediyoruz bu arada. E, bu arada bu sene festivalde hayvan hakları ve e, diğer o etik vurgular daha fazla daha baskın bir şekilde yapılacak. Mesela gazeteci arkadaşlarımız gelecek gazetecilikte türcü dilden bahsedecek. E, i̇şte psikolog klinik psikolog arkadaşlarımız gelecek e, çocukları. ...mesela sirklere ve hayvanat bahçelerine götürüyoruz hayvanlarla tanışmaları Utanıyorum. için. Evet bunlardan bahsedilecek. E, atölyeler yapılacak. Tabii ki de orada beslenmeyle alakalı da sağlıkla alakalı da çok fazla e, program vesaire yapılacak. Konuşma yapılacak ama bütün konular hemen hemen orada işlenecek. Ve ben bu sene çok mutlu oldum. E, kadınlar e, o kadar güzel hikayeleri var ki. E, Kevser o zaman siz böyle, ben tabii veganlığı da anlattım. Vegan beslenmeyi anlatırken yanında e, Keserim o zaman e, biz hayvanları seviyoruz ama onları yiyoruz aynı zamanda. Niye yiyoruz ki? Böyle bir yani demek ki bu değişim başlıyor. E, küçük küçük minik minik hanımla adımlar da olsa demek ki değişime biz şu anda ortak oluyoruz. Kafanın bir arkasında bir soru işareti, soru işareti bir ünlem. Bana mesela başlaması. niçin yemiyorsunuz dediği anda başlıyor aslında değişim. Niçin yemiyorsunuz? Ben bunu bir örnek verebilir miyim Türkiye'nin et çok tüketilen bölgelerine gittiğim zaman işim gereği çok geziyorum artı tabii işte konferanslara falan çok gidiyorum ee, bana söylenen bir şey var Amin Bey niçin yemiyorsunuz ama bunlar bizim için varlar. Diyor. Orada ben başlıyor de, işte değişim. Heh, ben de o zaman hemen onlara şunu söylüyorum. Mesela Afrika savanlarında bir aslan bir insana saldırdığında... ...siz dağa çıktığınızda bir ayı size saldırdığında... ...denizde yüzerken bir köpek balığı bir insana saldırdığında... ...hiçbiriniz e, bu insanlar da bu köpek balıkları ayılar için var demiyorsunuz. Halbuki onların ekosistemine gitmişsiniz. Evet. Onların ortamına gitmişsiniz. Hiç öyle demiyorsunuz ama. Niye? Sizin az önce söylediğiniz türcü bakış açısı bütün evrene sadece insan bakışıyla baktığımız zaman geldiğimiz bugünkü yer bugün bizim evrim bilim açısından en çok tartışılmış konulardan biri kutup ayıları geleceklerini sürdürebilecekler mi çünkü onlar o buzların üstünde avlanmaya alışıklar kutuplarda buzlar iriyor karaya gelmeye çalışıyorlar kentlerin çöplüklerine gelmeye çalışıyorlar karada avlanamıyorlar çünkü acaba türlerini devam ediyor. neden abi neden? Siz küresel ısınmaya yol açtığınız için. Ve bir de yaptıkları şeylerin ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Mesela dünya evet. su günüydü geçen işte çok yakın bir zamanda herkes birbirine su veriyor falan. Ben de böyle bir paylaşım yaptım yani o mantık o değil ki yediğiniz bir kilogram etten et ne kadar su harcanıyor bir girdiğiniz bir elbise, Yediğimiz sadece bir elbise, yani ve fazladan vegan aldığımız bir kot, fazladan aldığımız bir herhangi bir şey evrene yani, karşı küçülmek. Evet, yani olabildiğince bunları bilinçli bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani et yediğimizde ne oluyor? Ee, i̇htiyacımız işte olmayan bir ayakkabı aldığımızda bir ayakkabı aldığımızda ne oluyor evrene? Evet ya yani bunları anlatmamız ve bunları düzgün bir şekilde anlatmamız Farkındalık. gerekiyor Farkındalık Farkındalık yaratmamız gerekiyor ve ben bu festivalleri o yüzden çok önemsiyorum Hem dedim vegan festivalini hem de İstanbul'da Sarıyer'de olacak festivali çok önemsiyorum ee, Bu arada veganlık e, Amerika'da %500 İngiltere'de de 3,5 kat artmış ...Türkiye'deki rakamları çok merak ediyorum... ...keşke böyle bir veri olsa elimizde de... ...şimdi Türkiye verilerini konuşsaydık ama... ...bu veriler bence en kısa zaman içerisinde yapılacak... ...hatta e, ilgililer varsa... ...istatistikle ilgilenenler... E, ...festivale gelsin bu konuda bilimsel çalışma yapmak için... ...çok uygun bir ortam... ...ben onun da duyurusunu yapmış olayım buradan... ...beslenmesiyle ilgili, psikolojisiyle ilgili... ...çalışma yapmak isteyenler... ...portreler çekmek isteyenler gelecek oraya... ...yani e, orası çok güzel... ...aslında bir fikir alışverişinin olduğu... Bilimsel kapıları açılan bir yol da olacak aynı zamanda. Ben e, bu açıdan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın e, fikirlerini çok önemsiyorum. Bu işe önderlik etti. E, bizi de bu işe kattı. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Umarım nice nice vegan festivallere <gülüyor> bir de bu festivalin %100 vegan bir festival olduğunun vurgusunu da yapmak istiyorum Çünkü çok ihtilaf vardı bu konuyla ilgili geçen yı, e, aylarda %100 vegan festivali olacak Geçen yıl vegan vejetaryen festivali olarak duyurulmuştu maalesef bir hatalı bir duyuruydu o e, Bu yıl kadınlar Kevser'in biz vegan vejetaryen festivali diyebiliyorduk yoğurtları o yüzden getirdik dediler ve biz bu yıl onlara katkı maddelerine varana kadar eğitim verdik. Yani bakın elinizde bunlar ve işte bunlar bulunuyorsa vegan değildir o içerik. İşte ekmek yapacak, işte döner yapacak vegan döner. Ekmeği soruyor. O yüzden bunları bilmiyoruz gibi bir şey yok. Bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Bu bilgilendirmeleri Didim Week Fest sayfalarından takip edebilirsiniz. Eee Burada bir not ben söyleyebilir miyim? Lütfen ee, Bu söylediğiniz şeyden. Şimdi bir kere buraya insanları çağralım. Ee, hem Nisan'ın 20-23'ü e, arasında yapılacak olan evet. Didim'e... ...hem de Haziran'ın 23-24'ünde İstanbul Sarıyer'de yapılacak olana... ...burada... Gelmeniz için vegan ya da vejetaryen olmanıza gerek yok. Evet bu vegan çok çalar, soruluyor. Vegan çalar vejetaryen oynar ya da vejetaryen çalar vegan oynar bir yer değil. Yaşama evrene dair endişeleri ya da düşünceleri olan ne oluyor ya burada? Evet bu vegan Herkesi neymiş? istiyoruz. Evet. Yaşama saygısı olan yaşama endişesi olan herkesi bekliyoruz. İkinci bir not bunu söylemezsem çok önemli bir şey. Dedim. Bu olaya sadece ticari ya da bir etkinlik olarak bakarsa Didim kaybeder. Didim'in kendisini bir vegan kente dönüştürmesi, bir yaşama saygı kentine dönüştürmesi lazım. Belediyenin bu konuyu çok ciddiye alması lazım. Didim'in tamamının buna dönüşmesi lazım. Didim bir yaşam dostu kent olmazsa bir süre sonra çünkü biz ticari insanlar değiliz. Ticari nedenlerle ya da et sevmediğimiz için et tüketmiyor değiliz. Kendimizi sorgulayan insanlarız. Didim'in de kendini sorgulaması ve buna uygun olarak kendini konumlandırması... Orta ve uzun vadede bir yaşam dostu kente dönüşme konusunda daha çok çabarcıması lazım. Şu anda da harcıyor ama bunun el birliğiyle yapılması lazım. Örnek bir kent olması evet, lazım. Evet, o yüzden destekleril e, gerekiyor. Didim halkının, Türkiye'deki insanların, dünyadaki insanların, bizim gibi insanların destek olması gerekiyor. Desteğe ihtiyacı var sadece. E, ben bugün bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. E, Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara ben bugün gazeteci Emin Çapa ile beraber. ...veganlığın ekonomik boyutlarını ve Didim Vegan Festivalini konuştuk. Tabii Emin Bey'in sohbeti o kadar güzel ki 25 şey dakikaya ya. sığdırılamayacak kadar güzel bir sohbeti var. Biz devam edeceğiz herhalde bundan sonra da ee, sohbeti bugünlük çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için hoşçakalın. Hoşçakalın. Vegan Sağlık. İnsanın ve gezegenin sağlığı için. Bitki temelli beslenme. About... Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara.